Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamdan kesiran Tayyiben, mübareken Ala külli halin ve fikü, Külli hin Ve salatu ve selamu Ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa El Mahmudul Muhtaril Emin Ve alihi ve sahbihi Ve men tebi'ahu bi ihsanin İlahi yavmiddin Ama ba'de çok değerli çok muhterem kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Vakfımızın binasına hoş geldiniz. Burası Mustafa Selami Efendi merhum rahmetullah aleyh tekkesidir. Kendisi Apkata medfundur. Dersimize başlamadan önce başta peygamber efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efelü's-salavatü ekmel teslimat efendimiz olmak üzere ve Enbiya ve Mürseli'nin hepsinin alinin, ashabının, etbaının Sadat ve Meşayih-i Turku Ali'yemizin Ebu ve Sıddık ve Ali Mürtaza'dan mütesel silen hocamız Muhammed Said-i Bursa'ya kadar güzeran eylemiş olan, vazife yapmış, gelmiş, ahirete irtihal etmiş olan Sadat ve Meşahituluk-u Aliye'mizin halifelerinin, müritlerinin, müfiplerinin bu diyarları fethetmek için Efendimizin ve tuftahanna kostantiniyye işaretine ve müjdesine feleni'mel emiru emiruha ah, emiruha veleni'mel ceyişi ve zelke ceyiş o İstanbul'u fethedecek ordu ne güzel ordudur onun komutanı ne güzel komutandır diye peygamber efendimizin methi varit oldu diye o methi ben nail olayım diye bu diyerlere gelip gaza etmiş olan bu diyerde şehit olup defnedilmiş olan Ebu Eyyüel Esari radıyallahu anh efendimizin vesair ashab-ı tabi'in, tebey tabi'in gazilerin, mücahitlerin şehitlerin ruhları için beldede medhun Evliya evliyaullahın ve hasreten Abdülahadi Nuri hazretlerinin ruhi için bu makamın sahibi Mustafa, Mustafa Selami Efendi hazretlerinin ve onun halifelerinin ruhları için ve uzaktan yakından şu meclise teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için biz yaşayan sağ henüz imtihanda bulunan müminlerde Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım onun rızasına vasıl olalım Kur'an-ı Kerim yolunda Peygamber Efendimiz'in izinden yürüyelim. İman ile, imanı ı kamil ile ahirete göçelim. Ve bir gayri azabın ve ifabin ve hisab Rabbül Alemin'in azabına, kahrına, gazabına, sakatına maruz olmayan diğer bahtiyarlarla beraber bir gayri hesab, Efendimizin arkasından Sadat ve Meşayiturku Aliye'miz ve İhvan-ı Sadık'inimiz ile Firdevs-i dahil olalım diye Bir fakat 11 i̇hlas i Şerif okuyalım Öyle başlayalım buyurun Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Burası bir manevi yapı olduğu için, bir irşat ve terbiye mevsesesi olduğu için oturduğunuz yer buranın zikirhanesi ve mescidi olduğu için. Bu binayı kuranlar takva ehli insanlar olarak Allah'ın rızasını kazanmak için, bu faaliyetleri başlatmış olduklarından biz de burada Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun çalışmalar yapalım diye düşündük. Zaten güzel olan, ibadethane olan bir mekanda bir de indi zikri salihine tencilir rahme rahmet. Salih insanlar yad olunduğu, anıldığı, zikredildiği zaman Allah'ın rahmeti oraya yağ iner diye buyurulduğundan rahmeti rahmana ermemize vesile olsun diye bizler de karınca kararınca takva yolunda Rabbimizin rızası yolunda yürüyen insanlar olduğumuzdan bu yolun bizden önceki büyükleri selefi salihinimiz neler söylemişler onların nasihatlerinden istifade edelim. Nasıl yaşamışlar? Hayatları bize örnek olsun diye. Tasavvuf aleminin, büyüklerinin hayatlarını okumayı, sözlerini dinleyip, belleyip, mucize amel etmeyi düşünerek ve Türkçesi bulunmayan bir eser olsun. Kaynak olsun, ana eser olsun. Böylece yaptığımız çalışma da yapılmamış bir çalışma olarak yeni bir çalışma olsun diye düşündüğümüz için 412 Hicri tarihinde yani 1021 yıllarında vefat etmiş olan Arap asıllı Nişapurlu Ebu Abdurrahman Es Sülemi Hazretlerinin tasavvuf ilminde kaynak olan, ana eser olan, müracaat kitabı olan Tabakat-ı okumaya başlamıştık. Geçen hafta ilk tabakanın birinci siması. Bu kitapta müellif diyordu ki ben daha önceki eserlerimde Peygamber Zişan Efendimiz'in ashabının hayatını, tabiinin hayatını kaydetmiştim. Bu yaptığım çalışmanın devamı olarak onlardan sonra gelen Evliyaullah'ın, salihlerin, hutasavufların hayatlarını anlatan bir eser yazmayı diledim. Onun için bu eseri yazdım diyor. Yani bu eser, onun üçüncü kademeden bir çalışması olmuş oluyor. Daha önce bizim meşhur hilyet Evliya kitabında ve diğer kaynaklarda gördüğümüz gibi demek ki Ashab-ı Kiram'ı anlatmış efendim daha önceki daha rütbesi yüksek manevi makam büyük efendim Hayrul kuruni karni tümmellezine yelünahum kümellerine eğiliyorum En hayırlı devir, en mübarek nesil benim benimle görüşmüş olan devrenin asr-ı saadetimin insanlarıdır diye buyurduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Onları anlatmış, ondan sonra kere anlatmış. Ondan sonra bu kitapta 5 tabaka halinde kendi zamanına kadar efendim yaşamış olan meşhur mutasavvıfları kaleme almış Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri. Beş tabakanın her birinde yirmi şahıstan tercüme ahvalinden ve sözlerinden nasihatlerinden bahsetmiş. Böylece yüz tercüme ihal ve onlara ait nasihatler ve sözler yer alıyor bu kitapta. Bu kitabın bir özelliği de Nurettin İbni Şüreybe yani Nurettin İçüreybe denilen esher ölem aslında kendisi de bu olan çok müdafık çok alim, çok fazıl bir kimse tarafından neşle hazırlanmış olması, didik didik efendim incelenmiş olması, eserin edisyon kritiğinin yapılmış olması, dipnotları ile zenginleştirilmiş olması, adı anılan şahıslar hakkında hayatı hakkında bilgi verilmesi velev rivayet zincirindeki şahıslar bile olsa hepsini anlatıyor. Mekan adları geçtiği zaman o mekanlar hakkında İslam tarihi, coğrafyası, kaynaklarından malumat vermesi. Bu eseri bir hal ilanına getirmiş oluyor. Eserin kendisinde de Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretlerinin metodu havadan kaynaksız, desteksiz bir söz söylememesi. Hepsini rivayet zinciriyle kimden duymuşsa, nereden almışsa senediyle rivayetleri beyan ediyor. Öyle kaydediyor. Bu bakımda mesnetli esaslı bilgiler bulunuyor bu kitabın içinde. mutasavvıfların hayatlarından ve kendisi de çok büyük bir mutasavvuf olan, olgun ve derin bir alimin süzülmüş kaleminden süzgecinden geçmiş tetkiklinden geçmiş kaleminden çıkmış bir eserin yine büyük bir alim tarafından neşre hazırlanması sonunda istifademize verilmiş olmasından dolayı bu eseri kendimize konu almıştık. Hakikaten çok istifade edecek bir eser. Temennimiz inşallah Türkçe'ye kazandırılır. Dipnotlarıyla bütünüyle çünkü henüz Türkçe bu eser yok. Bunun gibi başka eserler var kıymetli. Onlar neşredildi. Müdadi neşirleri yapıldı. Diyelim ki Teskiretü'l-Evliya Feri'l-Bittin el-Abdâr'ın mütaadid tercümeleri yapıldı ama Türkçe tercümelerinden yeni harflere çevirmedir. Asıl fahşasından ve tam bir tercümesi yapılmış değildir. Efendim yapılmış, sonradan yapıldı. Hatırladım kalın bir şey var, tercümesi var. Sonra İmam Kuşeyri'nin El Kuşeyri'nin El risalet denilen eseri 4-5 tercümesi var. O da i̇bn meşhur edilmiş bir eser oldu. Fakat bu elimizde Türkçe'ye nakledilmemiş bir eser. Buna başlamıştık. Huday İbni İyab Rahmetullah Aleyh'in hayatından başlamıştık. Huday Hazretleri efendim Merv Şerif'den neşet etmiş efendim ve Severkan'dan neşet etmiş Ebi Verdi yaşamış. Harem-i Şerif'te vefat etmiş. Mekke-i Mükerreme'de vefat etmiş. Efendim. Muharrem ayında 187 senesinde vefat etmiş. Hicretten 187 Hicri yıl sonra vefat etmiş. Hayat hakkında bilgileri geçen hafta vermiştik, sözlerine geçmiştik. Şimdi sanıyorum, sözlerimi bitirmeye çalışırsak bu hafta, bitirmiş olacağız. Buyuruyor ki, bu mübarek zat, Kale ve semiyetül fudayl yakul, Kale dediği, yani ravi yukarıdaki haberin rivayet zincirindeki raviye, Aynı rivayet zinciriyle şöyle buyurdu ki Fudayl'ın El Fudayl'ın şöyle dediğini işittim. Fi âhiriz zaman akvamum yekununa ihvânel alaniye ada et serire Diyordu ki "Fi âhiriz zaman ahir zamanda akwamun insanlar olacak, topluluklar olacak, zümreler olacak. Bunlar Müslüman sözde. Yekunüne İkhwan Alâniye, zahirde birbirlerinin kardeşleri görünecekler. İkhwan alaniye Alâniye, zahirin kardeşleri ve a'da el Aada es Seriye, Batının için sırrın düşmanları. Yani zahirde dost, içten Hasım ve düşman olacaklar diyor. Tabi Ebu bu Abdurrahman es Sülemi kitabına kaydetmiş Fuday el Fuday böyle dedi diye Fuday Peygamber Efendimizden iki asır sonra yaşamış ahirete ahir zamana ait istikbale ait bir sözü kendisi kendiliğinden söylemez. Bu söz hadisi şeriflerden çıkmadır, hadisi şeriflerden alınma bir haberdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her sözü mucize olduğundan, her sözü hikmet olduğundan hem geçmişe ait hem geleceğe ait haberleri vahyen Allah tarafından kendisine bildirdiği için söylemiştir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki de el ve iman. sen öyle bir kişiydin ki Allah tarafından indirilen Peygamber e, kitap nedir, iman nedir bu konularda yetişmiş bir kimse değildin. Ümmi olarak yetiştin. Ümmi olarak bir kavmin içinden çıktın. Bu konular bilinmeyen bir topluluğun içinden çıktın ama işte bak e, geçmişe ait bilgileri ve nice nice imana ait hakikatleri anlatıyorsun. Bu Peygamber Efendimizin ortamının, yetiştiği çevrenin, toplumun kendisine kazandırdığı bir kültür bilgi olması mümkün olmayan şeyleri söylemesi Peygamber Efendimiz'in, onun hak peygamber olduğunun aşikar delillerinden, milyarlarca delirin, delilinden bir delil bu da tabi. Sonra وَمَا كُنْتَ يَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَخْلَانَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُرُ Meryem. Meryem validemiz tevellüt eylediği zaman bunu kim yetiştirecek? Bu Allah yoluna nezir edilmiş bir mübarek kızcağız, Allah'ın dinine hizmet etsin diye annesi daha doğmadan vaat etmiş, nezir etmiş. Bunu kim yetiştirecek diye bir Kur'an çekme işlemi olmuş. Onun hakkında Kur'an-ı Kerim bilgi verirken buyuruyor ki yani sen onların yanında değildin. Sen o mecliste Kur'an'ın çekildiği olayın içinde değildin. O asırlarca önce cereyan etmiş ama işte bak sen Allah'ın bildirmesiyle kaç asır önceki hadiseleri böyle bildiriyorsun. Kaç asır önceki hadiseleri İncil'i düzelterek, Tevrat'ı düzelterek tahrifatını değişmelerini, bozulmalarını tamir ederek eğriyi doğrultarak bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hal Zamanımızdaki din ilimleri tetkikleriyle meşgul olan kimselerin Müslüman olmasına sebep oluyor. Nitekim onlardan birisi olan Prof. Maurice Bükey Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'i Hristiyan olarak kendisi bir Fransız ilim adamı Hristiyan olarak incelemeye başlamışken Tevrat ve İncil'in yanlışlıklarını Kur'an-ı Kerim'in tasih ettiğini, oradaki ilme aykırı bir takım ifadelerin burada düzgün olduğunu görünce ilmi bir muhakeme tarzı yürüterek diyor ki, ey papazlar, ey kilise efratı, ey İslam'ın düşmanları, ey Peygamber Muhammed-i Mustafa'ya diliyle iftira edenler, ey onu küçültmeye çalışanlar, o işte Hristiyanlıktan aldı bu bilgileri diyenler. Bak Tevrat'ta bozuk, İncil'de bozuk bilgiler Kur'an-ı Kerim'de nasıl düzeltilmiş? İkisinden almış olsaydı bu zat, o bilgileri o bozukluk burada da olacaktı. Ana kaynaktaki bozukluk buraya da intikal edecekti. Madem ki burada düzelmiş demek ki muhammed Mustafa Allah'ın Hak Peygamberidir diye Müslüman oluyor. Zamanımızın bir profesörü. Yani inceleyen herkes Müslüman olur. Kur'an'a saygı ile, ebed ile yaklaşan Kur'an-ı Kerim'i dikkat ile okuyan herkese Kur'an-ı Kerim şifadır. Hüden bir takva ehli ise Allah'tan korkan, gerçeği arayan bir kimse ise mümin olur. Onun misali ahir zamana ait bu bilgiyle tabi El-Fudayl i̇bn İyad kendisi söyleyecek değil, hadis-i şeriflerden duyduğu bir gerçeği ihvanına, ahbabına kendisini dinleyen kimselere anlatırken onların e, kayıt etmesiyle rivayeten zamanımıza gelmiş. Ahir zamanda öyle insanlar olacak ki güya bunlar Müslüman ama dışta birbirleriyle dost, dost görünecekler. İçten birbirlerine hasım ve düşman ve rakip efendim, ve ada olacaklar. İşte bu müminin inşanı değildir. İçi başka olmak, dişi başka olmak müminin İşi değildir. Mümin işi reng olmaz diyor. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri mümin işi reng olmaz. Mümin işi böyle kayfaklık olmaz. Yanar döner, değişme olmaz. Mümin işi sağlamdır. İçi de aynıdır, dışı da aynıdır. Birisi kızmışsa arkadaş ben sana kızdım der. Falanca şeyine darıldım der. Seviyorsa sevdiğini söyler, kızıyorsa kızdığını söyler beğenmediyse nasihat eder. Kardeşim ben sende şu kusur gördüm, şu kusurunu düzelt, düzeltsen iyi olur Allah-u Alem der. Yani belki benim senden fazla kusurum vardır ama senin bu halin de tabi hadise, ayete uygun değil diye güzeldi, dobra dobra konuşur. Müslümanın hali budur. Şimdi, ve bu hali yaşamışlardır sahabe-i Tabi'in, tebe'i tabi'in, şele bu hali yaşamışlardır. Böyle müminler yeryüzünde yaşamış, gelmiş, geçmiş, böyle mübarek, hadis, fak, Saf, temiz insanlar geçmiş. Şimdi onlar şaşıyorlar. Yani neden şaşıyorlar? Zamanlarında olmayan bir şeyi duyunca şaşıyorlar. Allah Allah. Hem Müslüman olacakmış insanlar, hem de zahirde birbirleriyle dostuyorlup iş, işten birbirlerine düşman olacaklarmış. İşten pazarlık olacaklarmış. Fethihane Allah. Olur mu böyle şey? Olacakmış olacakmış diye hayret ediyorlar yani. Hayret ettikleri için bunu söylüyorum Bugün bizim için gayet normal hürriyet bestesinin haberi gibi bir şey nedir? Tabi bir şey. Yani Müslüman yani böyle bilmem kaç puntoyla yazılmış bir şey gibi. Gayet normal. Bugünkü Müslümanlar nedir? Maalesef tam ahir zaman herhalde ki zahiren dost bahtinen birbirlerine hasım, düşman, rakip, efendim aleyhinde vesaire filan. Bu, bu mümin huyu değildir. Müminin kalbi safidir, sözü doğrudur, özü doğrudur, işi sünneti sıniyeye uygundur. Böyle şey olmaz. Ahir zaman nedir? Dünyanın ömrünün son zamanıdır. Yani zamanın ahiridir dediği tabi dünya hayatının, dünyanın hayatının, yani dünyadaki her insanın hayatı değil, dünyanın da bir sonu olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, hizmetçiniz tabak kırdığı zaman ona bağırmayın. Neden? Tabağında bir ömrü vardır, Eceli gelmiş tamam, ömrü bitmiş tabağın ömrü var, insanın ömrü var, dünyanın da bir ömrü var. Dünyanın ömrü dünya yaşlanınca sonuna yaklaştığı zaman o devre ahir zaman diyoruz. Peygamber Efendimiz ahir zaman ile ilgili pek çok sahih hadis şeritlerle bilgi vermiştir. Verdiği malumat aynı görülmüştür, kısmen görülmüştür. Bir kısmı da bekleniyor. Yani bir kısmı görüldü, bir kısmın rühura yakında gelir diye bekleniyor, şirk diye çıkıyor. Hem de sahih, Hasan hadis-i şeriflerle, sahafı şirkte de bu bilgiler mevcut. O halde bu sözden bizim çıkacağımız ders nedir? Müslümanın hali bu olmaz, Müslümanın kalbi safi olur. Birbirimizi gerçek dostlar olarak seveceğiz, efendim. Kalbimizi birbirimize karşı sıcak tutacağız, ilgimiz samimi olacak aralarımızdaki münasebetler İslamca olacak, mümince olacak. münafıklara yakışan çirkin vasıflar bizde bulunmayacak. Efendim, müminlerin işi güzel olacak. Böyle olmasını çıkartıyoruz. Bu tabii bu sözü söyleyen bir mutasavvuf. Tasavvufun da en önemli hükümlerinden biridir. Kalbin temizliği ve niyetin halisliği ve amelin sırf Allah rızası için olması ve münafıklıktan, rüyadan, gösterişten yapılan işlerin uzak olması mutasavvufun, has Müslümanın ana vasıfından biridir. <gülüyor> Diğer sözüne geçiyoruz biz. Kâle ve sem'i'tül fudayl yekûl la yenbezî li hamilil kur'âni en yekûne lehu ila halkın Hacetun La ilel-kulafai Femen dunhum, Yenderi en tekune Havaijül halki kullihim İleyhi Yine bu mübarek saat tercüme-i hali üzerinde bilgi vermeye devam ettiğimiz Fudayl Hazretleri El Fudayl İbni İyab Hudayl kelimesi, fadıl kelimesinin ismi taske edilir. Yani fadılcık demek. fazıl, fazilet filan manasına geliyor. Fadılcık, fadılcağız manası ismi taske, sevdi ve küçültme manası ifade eden. Elizamlı kullanıyormuş, malife olarak en fudayl denilecek demek. Şimdi bu El-Fudayl, bu sözünde de buyurmuş ki, La yendegi lihamidil Kur'an en yekune lehu ila halkın haceti Kur'an taşıyan insana, Kur'an taşıyıcısına, halka, mahlukata ihtiyacı olmak, muhtaç olmak, ondan medet olmak yaraşmaz. La ilel hulafai temendunehum. Ne halifelere, ne de onlardan daha aşağı seviyedeki insanlara. Hiçbirine ihtiyacı olup Ondan bir şey medet olma durumu içinde olması Kur'an hamiline yaraşmaz yakışmaz. Yen deği en tekune hava halki külli him ileydi. Aksine bütün halkın ihtiyacının ona olması gerekir. Bütün halk kendisinden medet olmalı. O padişahdan, halifeden veya daha aşağı seviyedeki vezir, bilmem, paşa, müdür veya reis veya zengin, eşraf, ayan böyle bir kimseden bir şey ummayacak, medet ummayacak, menfaat beklemeyecek, ona muhtaç muhtaçlık hissetmeyecek ve ondan bir şey beklemeyecek, istemeyecek. Aksine, herkesin kendisine ihtiyacı olacak, herkes kendisinden bir şey isteyecek. Yani, isteyici değil, Verici olacak. Dilenici değil, başverici olacak. Kim? Kur an. Kur an hamili Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in hamili. Kur'an-ı Kerim taşıyan. Ne demek hamili Kur'an? Ehli Kur'an demek. Ehli Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş, ezberlemiş, o onun zihninde olduğu için onun tarafından taşınmakta. Kendisine mevcut Kur'an-ı Kerim. Kafasında var, gönlünde var. Kur'an ehli demek. Hafız olur, alim olur, efendim müfessir olur, daha başka bir şey olur, efendim Kur'an-ı Kerim'i bilen, Kur'an-ı Kerim'in etli olan, efendim kimse, tabi manasıyla, mefhumuyla aşina olan bir kimse, birisine el açmaz, birisinden medet ummaz birisinden efendim maddi menfaat talep etmez, herkes kendisinden bir şey umar. Yani, tok gözlü olması lazım din adamının, ehli Kur'an'ın, tok gözlü olması lazım. Kur'an-ı Kerim'i ''damu tezvir çünkü ''çüm digeran'' ''Kur'an ra'' dediği gibi Mevlana Kardeşi Sallallahu Aleyhi başkalarının yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'i ''bir tuzak yapma'' diye söylüyordu yani muhatabıdan nasihat olarak ki geçim vasıtası, bir al, bir menfaat e, sağlama ve vesilesi yapma diye söylüyor. Hadis-i şeriflerde de vardır. Ahiret ameli dünya menfaati için yapılırsa, yani din satılıp dünya alınırsa bu son derece kötü bir durumdur. Böyle yapan bir insan için efendim, dünyada ahirette hüsrana uğrama vesilesidir. Bir insan ilim yoluna girdiyse, din yoluna girdiyse, Kur'an-ı Kerim yoluna girdiyse, kimseden meydatılmayacak. Kimseye el açmayacak. Cümle halktan müstahini olacak. Bütün halk kendisinden bir şeyler bekleyecek. Aman hocamız konuşsa da dinlesek. Aman hocamız bir işaret verse de yapsak diye. Bütün halk kendisinden bir şeyler bekleyecek. Ama o halktan bir şey beklemeyecek. Diğer sözü. Kana ve Semi'ül-Fuday ile yakur yine aynı râvi aynı rivayet silsilesiyle Fuday'ın şöyle söylediğinde bir konuşmasında duydum demiş oluyor yani çeşitli sözlerini gözlemle diyor bu râvi. Lem yudris indena men edreke bi kesretis sıyanu ve rasalatin ve innema edreke bi saha'il enfus ve selameti sadr ve nuthi bil ümme. Burada bazı kelimelere hareket konmuş, elinde kitap olan kardeşlerimize ikaz olsun diye söylüyorum. Burada lem'ın esre harekesi konulmuş, baskıda öyle. Lime gibi yani yazılmış ama bu doğru değildir. O edat-ı olarak lem olması lazım gelir. O hareke yanlıştır, onu düzeltin. lem olması lazım. Manası ne? Lem yurdı lem yurdıbik edreke bir kesreti sıyamın ve Bize göre bizim indimize, bizim nazarımızda, bizim düşünce tarzımıza, vardığımız kanaate göre demek istiyor. Ulaşan maksuduna erişen istediğine kavuşan çok oruç tutarak veya çok namaz kılarak ulaşmış değildir bize göre. Yani Allah'a vasıl olan, Allah'ın sevgili kulu olan, yüksek makamı elde eden, manevi muradına nail olan, tasavvuf yolunda, tarikat yolunda ilerleyip de, Efendim Evdiyaullah cümlesine dahil olan bir insan, bu ulaşmasını çok oruç tuttuğu için, çok namaz kıldığı için elde etmiş değildir. Bu başarısını çok namaz kılmaktan, çok oruç tutmaktan almış değildir. Bize göre. Bu değildir sebep. Ve innama edreke bise hâil entus O, bu başarısını, bu elde etmesini, bu kazanmasını, bu ulaşmasını canlarının cömertliğiyle, canlar cömertliğiyle ve göğüs selametiyle ve ümmete nasihat duygusuyla o makamı kazanmıştır. Şimdi bunları idra izah edelim. Dilimizin döndüğü kadar, anlayabildiğimiz kadar. Yani iddialı bir söz söylüyor bu alim. Bu büyümüş, bizden önce yaşamış bu El-Hudayl isimli Sa ve bizim kararlarımıza ters düşecek bir şey söylüyor sizin ve bizim ilk başta hemen hatıra gelecek şey insan herhalde namaz kılmıştır, oruç tutmuştur da ondan böyle derecesi yükselir, evliya olur filan diye düşünür. Bu diyor ki bize, bana göre öyle değil. Bizim nazarımıza, kendisi de demiyor, indena diyor, bana göre de demiyor. Yani biz erbab-ı tasavvuf nazarında bir insan maksadına vasıl olmuş erenlerden, evliyadan olmuşsa bu olma sebebi çok namaz kıldığı için, çok oruç tuttuğu için değildir. <Sessizlik> Sahail entusden dolayıdır diyor. Üç şey sayıyor. <Sessizlik> Sahail entus, selametü sader ve nushlil ümme Üç şey sayıyor. Onları izah etmemiz lazım. Dilimizin döndüğü kadar. Seha, cömertlik demek. Sehavet diye kullanıyoruz biz. Sehavet ve cömert olan insana sahî denildiğini biliyoruz. Sahî adam yani cömert adam manasına. Elindekini bahşeden, veren. Sehâ-ül enfüs. Enfüs de nefs kelimesinin cem'i, çoğulu. Yani nefsler. Sehâ-ül enfüs, nefisler cömertliği. Nefs ne demek? Can demek. Ruh demek. Çeşitli manalar var. Yerine göre manalarda bazı incelikler olabilir. Can demek. Can cömertliğiyle can cömertliğiyle elde etmişlerdir o evliyalık makamını. Efendim selameti sadr göğsünün selametiyle ermişlerdir. Göğüsten murat Allah-u Alem kalptir. Selametten Murat'ta kalbinde kötü duygular olmamaktır. Yani kalbinde kötü duyguları olmamasından dolayı, kalbinin çok halis olmasından dolayı, temiz duygulara sahip olması. Bir kere canlar ümmetinden dolayı. İkincisi, para yerine değil. Allah para yok diyor. Üçüncüsü de ben nusul ümmə ümməte nusuhundan nasihatinden dolayı. Nusuh. Arapça'da hadis-i şerif lisanında, Kur'an-ı Kerim'de efendim samimiyet manasına geliyor. ve وَنْنُسْحَي لِلْاُمَّ demek yani ümmet-i Muhammed'e karşı samimi duygular beslemesi, ümmetin iyiliğini istemesi, ümmetin hayrını murat etmesi demek yani. Nasihati biz bugün Türkçe'de öğüt manasına kullanıyoruz. Yani vasiyet manasına kullanıyoruz. Araplar ona ev der mesela. Para bir nasihat eyle. O da usike bir takvallah. Ben sana takvayı nasihat ederim. Takvayı tavsiye ederim filan der. Yani öğüt. Evet, nasihat. O manaya kullanıyoruz biz bugün. O devirde öyle değil. O devirde öyle olmadığının bariz delilleri var. Biliyoruz. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ed en nasihatı din Nasihattan ibarettir. Burada şey e, ettiğini müktela haberin nekire gelmesi lazım. Nekire gelmiyor. ettiğini nasihatün demiyor. ettiğini en nasihati diyor. Yani onu da marife olarak getiriyor. Elif damlı olarak getiriyor. Buradaki nükte incelik şu ki yani din tamamen o samimiyet denilen şeyden ibarettir demek. Yani şöyle bir samimiyet değil de o halit, herkesin özlediği şey yaptırsam samimiyet var ya, işte din o demektir. Sıcacık, tertemiz, gayet samimi. Yani olmak demektir. Biliyorlar ki tabii din nasihatten ibarettir. Din öğütten ibarettir manasında değil. Din, samimiyetten ibarettir. Galiba, ya Resulallah, kime karşı samimiyet? Galiba, Peygamber Efendimiz buyurur ki, Lillah, Allah'a karşı samimiyet. Heh, buradan hemen anlıyoruz ki en-nasihatü Allah'a kul öğüt veremez. Demek ki öğüt manasında değilmiş, samimiyet manasına, inmiş, ihlas manasına. Allah'a karşı samim olacak kul. Bin tepeden tırnağa, serafa, baştan sona tamamıyla şey demektir, samimiyet demektir. Kime karşı samimiyet ya Resulallah deyince? Evvela Allah'a karşı samim olacak. 1- Mümin Allah'a karşı samim olacak. Allah'a aldatabilir mi? Yalan, yalan şahitlikle, yalan ifadeyle, efendim, ile Allah'a e, şey mümkün mü? Samimi olacak Allah'a karşı. Kulluğunda, bağlılığında, emirlerini tutmakta, yasaklarından kaçmakta pür, pür tertemiz, katıksız, samimi olacak. Bir. Veli Resul'i, Resulullah'a karşı samimi olacak. Ben onun ümmetiyim diyecek, canından kıymetli bilecek, Sünneti i seniyyesine sarılacak, sevgisini kalbinde yaşatacak, onun izinde yürümeye çalışacak, ümmetine sevgi şartla gösterecek, hizmet aşkını besleyecek yine. Ve kitabini, Kur'an-ı Kerim'e karşı samimi olacak. Bu benim, Allah tarafından bana gönderilmiş, Allah'ın kitabı bu. Mus'haf-ı şerif bu, Kur'an-ı Kerim bu diyecek, öyle sevgiyle okuyacak, öyle sevgiyle manasını anlayacak, öyle sevgiyle manasını samimiyetle uygulayacak. Kur'an'a karşı samimi olacak. Velı e imdeti Müslümanların yöneticilerine karşı, sorumlu idarelerin başında yük yüklenmiş insanlarına karşı samimi olacak. Nasihat e, etmek suretiyle sözünü dinlemek, bağlı olmak, emrinde yürümek suretiyle velı ahmetiim tümle Müslümanların hepsine karşı samimi olacak. Demek ki ben nasıl dil ümveyi şu hadis-i şerif açıklamış oluyor. Evliya Allah'ın Evliyalık makamına gelmesinin sebebi bir bu açık ve samimiyeti. Allah'a karşı, Resulullah'a karşı, Kitabullah'a karşı, ümmet-i Muhammed'e karşı, ümmet-i Muhammed'in yöneticilerine, onun işlerini gören kimselere karşı, efendim Emirül Münine, Halife-i Üzemi'ne karşı samimi olması. Şeyde Selamet-i Sadır'da efendim kalbinde Göğsünde içinde kimseye kin, düşmanlık, adalet, hınc beslememesi, kötü duygular beslememesi, intikam duygusu beslememesi, salim yani içeride hiç hastalık yok. Göğüs manevi bakımdan hastalıklardan salim, selamete, selametli salim. Göğsünde hastalık yok demek. Ne hastalığı bu? Vrem mi? Akciğer, kan cerrimi mi? Hayır. Manevi, manevi kötü şeyler, efendim, duygular, düşünceler yok. Bir bundan kazanıyorlar, bir samimiyetlerinden, ihlaslarından kazanıyorlar, bir de sakaul saha enfüs, canlar cömertliğinden. Şimdi bunu tabii anlamak için ben biraz terledim yani düşündüm, pek de anlayamadım. Yani kelimeleri de anlıyoruz ama medlülünü anlamak, böyle gönlümüzün mutmain olması. Burada bir şu akla geliyor ki, Efendim cömertlik insanın içinde bir duygudur. Canın derinliğinden gelir ve insan ona göre başka kardeşlerine kendisinin malı mülkü olan şeyi verir. Bahçeler, böyle Yani ta içinden el insafu nefsike denildiği gibi ta kalbinden, içinden hiç böyle şey yapmadan verebilmek duygusu manasına gelebilir. Sahâul enfüs. Bir de Ramız-ül Ahadis şerhinde hocamız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin şerhinde okumuştum ki cömertlik üçtür diyordu. Bir mal cömertliği iki yani ten cömertliği üç can cömertliği mal cömertliği, ten cömertliği, can cömertliği üçe ayırıyordu cömertliği o taksimata baktım acaba şeyde filan var mı diye böyle bazı kitaplarda bulamadım. Sadece orada şey yaptım. Rastladığımı hatırlıyorum. Mal cömertliği malum. Çıkartıyorsun, para veriyorsun, mal veriyorsun. Efendim, elbise veriyorsun. Yediriyorsun, içiriyorsun. Mal cömertliğini anlıyoruz. Ten cömertli vücut cömertliği demek. Bu ne demek? Hizmet demek. Yani hizmetine koşturuyor. Yani belki adamın parası yok. Belki fukara ama... ...seviyor hizmete koşuyor, yardıma yetişiyor, imdada yetişiyor, yükünü taşıyor, işini veriyor, yardımcı oluveriyor, sen de Hay Allah razı olsun diyorsun, bakıyorsun yüzüne sevgiyle, yani nereden çıktın mübarek, hızır gibi imdadıma yetiştin, tam sıkıntımda, Allah senden razı olsun, memnun oluyorsun. Demek ki cömertliğin bir kısmı vücutça yapılabiliyor. Yani hizmet. İnsanın parası olmayabilir, ama duygusu varsa cömertlik, aşkı, şevki, zevki, tabiatında. Konulmuşsa bu güzel huy birazcık. O zaman ne olacak? Hizmet eder. Parası yoktur ama hizmet eder. Hizmetle kazanır. Peygamber Efendimiz'in zamanından bir hadise şu anda hemen hatırıma geldi. İlk turfanda meyve çıktığı zaman diyelim ki ilk hurma çıktı. Yarısı olgunlaşmış, yarısı daha şey belah, tatlı, çıtır çıtır. Çok güzel. veya bir başka meyve. Üzüm veya daha başka. Neyse. Ashab-ı kiramdan bir mübarek zafif varmış. Yakalamış bu şeyi Turfan'dan meyveyi pazardan almış Resulullah'a daha getirmiş. kendisi açtı. Ondan yakışırsa bu Resul Oda Efendimize. Onun ağzına yakışır bu. Yeni çıktı bu. Hani bazen en basit bir şey. Ekşi bir erik bile ilk çıktığı zaman bayağı bir para oluyor. Kandesli şu kadarı geliyor yani. Bazen bir zevkik o kadar paraya geliyor. <gülüyor> Turban da olmayacak. Ziletli olacak. Yani ne parasını diyormuş. Yani parasını gene Öğrenmen Efendimiz'e verdik diyor ama olsa gençler diyor. Kendileridir ama ona gitmesi istiyormuş. Tabi hani kimisine hizmet eder. Hizmet bir cömertliktir. Birçok imtiyerdir. Bir yolculuk derbinden öbür derbinden geçemez. Çarşıdan pazardan alışveriş yapamaz. hastalanmıştır, Üç gündür kimse gitmiyordu bir yanıma. Şimdi Evlu Turalda Şebiye Hazretleri'ni menakabıda okudum sabahleyin. Mübarek gelmiş bir e, aç yolculuğunda bir mescide oturmuş imanet etmiş tabii. Onlar büyük insanlar ama paraları çok olduğundan büyük insanlar değil. Oturmuş mesciden, ne kinsesi var, ne parası var, işte böyle bir insan. Yani elini bomba sallayarak, tevekkülü tam Allah'a bağlanıyor sağlar. Çıkmış haç yoluna, yolda bir camide oturmuş. Bir de oturmuş, namaz kılıyor. Geçede kesmiş çekiyor. İki gün oturmuş. Üç gün oturmuş. Dört gün oturmuş. Adamların dikkatini çekmiş. Kuzas'ın bu böyle oturuşu. Camiden çıkmayışı. Bir tane bir elini sormuş. sen bugün yemek yedin mi? Yemedim. Soruldu. Devamda söyleyecek. İlk de yemedim. Peki dün yemiş miydin? Dün de yemiş. Peki daha, daha evvel bir gün yemiş miydin? O zaman da yemedim. Peki kaç günden beri yemiyorsun? Yedi günden beri yemek yememiş. Yedi günden beri yemek yememiş. Hemen adamlar gitmişler çarşıda demişler ki camide ibadet de yedi gündür yemek yemeyen insanın dinlerle yediye geçen elbette biraz bir şeyler. Yemiş. Parma doyacak kadar düşürdü. Teşekkür etmiş bir bin çıkmış. Tanmışlar ki ateş tercihine gidiyor. Tabii yedi gün haftada bir ateş alanları görüyordum ben. Yani şeyde Hani bir, bir, e, bir şey istiyor bekleyin bir haftada bir ateş alıyor. E ateş okuyucu olunur. Hiçbir şeyden olmazsa okuyucu yok olur. Günlerce uyumuyor demek şimdi bu Bir şey yemiyor, ki ateşli, hiçbir ısıtıcı kullanmıyor. Harem şehridin içinde ateş koyulmuş, teretli bedellermiş, harem şehridin burunu dışına çıkarmamış, yani ümredes şehrine en aşağı Arapada gidermemiş, orada nesne veya neydi mesjid, mesjidler ümretiyorlar, bir başka neden? En enin, enin makamı kast edip bir yere gider, evet mi? Şimdi yedi güne vermiş. Adam atladı, birini almış, girmiş, gitmiş. Adam atladı, arkasını almakta dönmediğini görünce tekrar peşine düşmüşler. Allah mucize, lübbarek sen kimsin, bize i̇şte. bir kendine tanıklık etmiyormuş. O bu konuda başka biriymiş yani, isminin küllesini vermiş. Şimdi parası olmayabilir yani, adam evliyadır, adam feriadır ama biraz fark etmişti, bak biri bindi. Allah vermekte, oturmuş, oraya, birşey, ne yapmak istiyor? ibadet etmiş. Ne insanlar? Ne insanlar gelmiş geçmiş dünyada parası olmayabilir ama gönlünde cömertlik olur o zaman hizmet eder. Hizmet eden illet olur. Eskilerden tabii hatıralarda rahmetin tekrar, tekrar böyle inmesini sağlayalım inşallah. Bizim hasip evladı Efendi, koca evladımdan, acı hasip evladı, severler acı ve acı hasip evladımdan tarikata girmiş, ev almıştır. Kimselerden bir ağabeyi anlatmıştı bana. Onun carisinden evre kadar gidiyordur, üç yaşı yedirdikten sonra gidermiş, evler, mağabosaya. Böyle onun yanında giderken de gönlünden geçirmiş ki hep <gülüyor> demiş, böyle evliya Allah'ın himmetinden bahsediyorlar. Himmet <gülüyor> edermiş evliya Allah. Veyahut gelmiş, Şeyh'in de istemiş. istermiş. Kirem. Acaba bu dinlet nasıl bir şeydir ya? Hoca efendi dolu bir anlatsa de içinden geçirilmiş. Yanında şeyini yükünü taşıyor hocasını. Efendim evini buluyor. Evine gitmişler. Yönülden <gülüyor> geçiriyor. Hoca efendi abdest almaya girmiş. O da dışarıda evinde avut etmiyor. Şöyle merdivenler gelirken hiç daha bir şey demiyor. Sadece aklından geçirdi yani. Himmet denilen şeyi düşünme kafasına nasıl olur bilir diye. Demiş ki hoca de aşağı inerken derviş himmet himmet demiş. şey efendi de Oğlum, hizmet, hizmet demiş. Demek ki hizmet ile imtihan ulaşılıyor. Efendim, evet, mertebeye varsı oluyor. E i̇şte hizmetlidir, kendi hizmetlidir. Yani bunların parası olmayabilir efendim, ama hizmet eder, din yoluyla, Allah yolunda, iman yolunda. Evet, ülkelere, ülkelere hizmet eder, hizmet eder. Yani ettiğim bir, bir adamcaz, kovalar, suçcuyuz. Sen çetin olursun, taşlı olursun. Yaşlı bir kadıncaz, dul bir insan. Fakir bir yetim çocuk, yani insanın bizler kendisine hizmette Allah bildiğinde makbul olur. Bize ameliyat olduğumuz gün, hastanede, günlerde bu şeyi yaptık. Gülsül İslam'la ziyareti bize geldi, Allah razı olsun. Yanında indiklerinden beraber geldikleri bir iki koca efendi ile beraber. Şimdi şey geçmiş olsun dediler, Allah razı olsun sonra o hoca efendi bir şey anlattı. Hadis-i şeriflerden bir kişi var tabii o olarak anlattı. Rabbul alemin bir hadis-i kutsiden anlaşıldığına göre bir kuluna demiş ki kulum ben hastalandım da hem beni ziyaret etmedin hastalık. Hastalandım da, sen yani neyi ziyaret etmiyorsun? O da sor, sormuş ki veya soracakmış ki Ya ben sen nasıl ziyaret edeyim ki? Sen popüler değilsin. Yani sen hasta olmazsın. Yani sen, ben seni nasıl ziyaret edebilirdim? Senin için sana hasta ziyareti nasıl yapabilirim? Kullarından filan kulum hastalandı, onu ziyaret etmiş olsaydı beni onun yanında bulacaktı. Yani o ziyaretin makul ziyareti olacaktı. Sevap olacaktı. Beni ziyaret etmiş gibi sevap olacaktı. Olur bir hadisi şey ettiriyor bu. Yani ey kulum da beni doyurmadın diye. Allah kez edilecek. Sen de adına ediyorsun. Yani ben seni nasıl doyurabilirim? Sen acıkmarsın zaten. Yani seni nasıl... Filanca kulum acıktı. Sen yemek istedi. Verseydin. işte o anaya gelecekti gibi. Demek ki mahlukatlar hizmet de şeydir. Allah'ın vızasını kazanma vasıtasıdır. Bir açı doyuyorsun, bir yoksula yardım edersin, bir ihtiyave, bir güçsüze yardım edersin. Daralmış, sıkışmış bir insan işini görsün, o da bir. O da bir cömertti, o da bir hizmetti. İşte bu da ten cömertti. Yani küçük ciğer gözü. Keser boş şeyin yok. Anadır. Bir hizmet oluyor. o da ten cömertti. Bir de can cömertti. O da Allah yoluna canlı verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ki opinin ne biçam? arasında evde eller var ki söz verdiler yani Rabbi senin yolunda canımı vereceğim diye. şey yoktur. Bir kısmı şey bunlar. Bir kısmı şey olmayı bekliyor. Sonra da zaman zaman gelmiyor da hemen şey yapara hazır. Demek ki canını verecek kadar da sağlık olanlar oluyor. Halis olanlar oluyor. E, i̇nsanın en kıymetli varlığı da canı olduğunda en yüksek gömertlikte ne oluyor? Can gömertlik. Canını verebilmek. Allah yolunda can siperane. Can siperane, canını siperde demek demek. Canını verebilmek, o daha iyi, can siperane de öteye. Bu mayaya olabilir bu. Sefaül entus, canlar gömerdi diye. Yani canını verebilme gömertliği olabilir bir ihtimal. Bir ihtimalle insanın tanrı, canından, gönlünden, kopuk ile hiç böyle pişmanlık durulmayan bir cömertlik. Yani i̇nsan daha sonra verir ama elitikliği yemek verir, vermek istemez. Vergikten sonra pişman olur, Allah niye verdim, o kadar çöp vermeseydim, yarısını verseydim, gökte birini verseydim, hayır Allah filan. Yani veriyor ama, veriyor ama sonra da pişman oluyor. Bir de içinden geliyor, veriyor, daha olsa daha da veriyor canından, arak nematta kopup geliyor. Bu manaya da olur. <gülüyor> Her ne türlüyse demek ki evli Allah'ın evliya olması ne der ki? Cömertliktenmiş. El açıp durmak, bağışlama kabiliyetinin yüksek olmasındanmış. Şu günümüzde Müslüman kardeşlere karşı bir hastalık, kin eden intikam duygusu, kötü vesaire bulunmasındandır. Kötü buluyor. Muhammed'e karşı halisane, samimi duygular besleyip şu ümmeti Muhammed'e nasıl hizmet edebilirim, nasıl faydalı olabilirim diye düşünmektenmiş. Demek ki evliya olan yolu buymuş. Hakikaten de namaz ve oruç çok kıymetli iki ibadettir. Ama bunlar daha kıymetlidir. Bunların daha kıymetli olduğunu yine ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden biliyoruz. Yani bu büyük zatın bu işareti hakikaten ayetlere ve hadislere uygundur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde buyurdu ki, bekleyin şu anda şuraya biraz sonra cennetlik birisi gelecek. Cennetlik birisi gelecek. Herkes pür dikkat beklemeye başladılar. Kim gelecek acaba bu toplantıya diye. Nihayet sahabe kiramdan bir sade, ismi çok öyle namlu olmayan Gelişi mübarek atasını almış, sularını damlata damlata Peygamber Efendimizin bu meclisine geldi oturdu. Abdullah ibn Ömer dikkat etti, o geldi tamam. Bu birkaç defa tekrar etti, birkaç defa söyledi Peygamber Efendimiz. Şimdi bu meclise bir Efendim şey gelecek, cennetlik gelecek diye bu şahıs geldi. Bu şahsın yanına gitti, kendisini misafir etmesini istedi geceliğin, evinde kaldı, uyku uyumadı, geceliğin ne ibadeti yapıyor, ne dualar yapıyor da. Bu cennetlik olmayı kazanmış diye. Üç gece yanımda yattı. Hiç bilgisinin dışında yeni bir ibadet ve dua görmedi onda. Gece kalkıyor, ötesini alıyor, teheccüdü oluyor Onun da yaptığı şeyler yani böyle normal. Sonra dedi ki yani ben senin hakkında Efendimiz böyle söylemişti. Bu mertebeye nasıl ulaştığını merak ettiğimden evine misafir geldim kaldım ama... 3 günde de pek değişik böyle bir şey bulamadım. Nedir senin bu mertebeye ermenin sebebi diye sordu. Bilmiyorum gele da. Oyunu bitir. Pek öyleyse. Hadi Allahu ek selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ayrıldılar. Uzaklaşırken arkasından seslendi. Ya filanca dur dedi. Aklına geldi dedi. Ben dedi hiç kimsenin içinden kötülüğünü istememdir. Herkese karşı duyguların sıcaktır. Saniye Herkesin iyiliğini isteyebilirsin. Yani Allah var, vale, işte bu selametür sabr denilen şey. Yani içinde hiçbir hastalık yok, kim veya başka bir şey yok, güzel duygular var. İşte bu hadisi şey bir şeyi gösteriyor, bu sözün doğru olduğunu gösteren. Bu gibi sözlerde namaz kıymetli değil, oruç kıymetli değil, manası çıkmaz. Namaz gibi kıymetli, oruç gibi kıymetli bir ibadete rağmen. Bunlar daha kıymetlidir manası çıkar. Çünkü namazın ve orucun kıymetini zaten biliyoruz. Bilinen kıymetli bir şeye kıyas yapılabilsin diye bak bundan da çok daha kıymetli olan budur. Şimdi hepimiz namazın kıymetini bildiğimiz için beş vakit namazı kaçırmamaya çalışıyoruz. Şu cemaatin içinde Allah alem alaca namaz kılan yoktur. Hep muntazam kılıyorlardır. Allah alem. Bir vakitini kaçırsa ağlar yani kardeşlerimiz namazının kıymeti bilir. da macerati olmadan, hastalığı olmadan oruç tutmayan yoktur. Kıymetini biliyoruz. Namazın ve orucun kıymetini biliyoruz. İşte bize şimdi bu sözden şu ders çıkıyor ki demek ki cömert olacağız ve bu cömertlik içimizden samimi, lekesiz, katıksız böyle bir şey olarak gelecek. Belki canımızı verebilecek kadar Allah yolunda icabında cömert olacağız. Cömertlik yerine göre mal cömertliği, yerine göre ten cömertliği, yerine göre Can cömertliği. Hepsi olacak. Cömertlikten kazanıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurdu ki cömert cennete yakındır, cehennemden uzaktır Allah'a yakındır. Cimri de cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah tarafından sevinmez. Cimrilik kötü, cömertlik iyi. Elimiz açık olacak. Allah yoluna masraf yapmaya hazırlıklı olacağız. Benim bir mücadelem var. Bir kardeşiniz olarak yurt dışında, Amerika'da, Avustralya'da